Nereye giderseniz gidin, ama tüm kalbinizle gidin. Konfüçyüs Bildiğiniz her şeyin temelinde onun öğretileri var. Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner. Konfüçyüs ve mutluluk Konfüçyüsün asıl felsefe, ahlak ve siyaset üzerine olsa da, Genel öğretilerinin ortak noktasında insan ve insanın amacı vardır. Evreni örnek alıp ona benzemeye çalışmaktan söz eder. Mükemmel kavramının yanıtı evrendeki mükemmel dengedir. Evet, doğa kendi içinde sarsılmaz bir dengeye sahiptir. Güneşin yaydığı sıcaklık yüzünden buharlaşan su buluta dönüşüp yeniden toprağa kavuşur. Bitkileri tüketen bir hayvanın dışkısı böcekler tarafından işlenir, ve topraktaki minerallerle bütünleşen dışkıdan yeni bitkiler oluşur. Kayıp diye bir şey yoktur. Bir şey hep başka bir şeye dönüşerek kendi döngüsünü tamamlar. Mükemmellik de bu denge halinde gizlidir. Sorumsuzca tüm kaynaklarını kullanarak yok ettiğimiz dünyada biriken insan yapımı atıkların doğaya geri dönüştürülme çabalarının hayati önem taşıdığı bir yüzyılda yaşıyoruz. Doğanın döngüsüne aykırı olan her hareket canlılık kavramıyla ters düşer. İnsan kendi iç dünyasına indiğinde de örnek alması gereken parçası olduğu doğadan başka bir şey değildir. Açgözlülük, hırs ve ahlaka aykırı pek çok kavram da bu noktada ortaya çıkar. Dengenin yok olduğu yerde kendi içinde mutluluğu yakalayamayan insan doğayı katletmeye başlar. Besin zincirlerine müdahale edip kendine faydalı olanın yaşamasına diğerlerinin ölmesine hükmeder. Oysa var olan her şey bir amaca hizmet etmektedir. Salgın bir hastalık yüzünden tavukları öldürdüğümüzde kenelerle mücadele etmeye başlarız. Çünkü besin zincirine göre tavuklar keneleri yer ve bu şekilde doğa kendi içinde nüfusları dengeler. Mutluluğu bu dengeyi sarsmakta değil dengeye adapte olmakta gören Konfüçyüs gereksiz atfettiğimiz bir böceği öldürürken bile düşünmemiz gerektiğini söyler. Orta öğretisinde bundan şöyle bahseder. Bu denge dünyadaki tüm insanların davranışlarının çıktığı eşsiz köktür. Bu uyum tüm insanların izlemesi gereken evrensel yoldur. Doğa en büyük öğretmendir. Onu gözlemlemek, anlamak, sindirmek ve bütünleşmek gerekir. Mutluluğa giden yegane yol budur. Güçlü olan zayıf yanını herkesten iyi bilendir. Daha güçlü olan ise zayıf yanına hükmedebilendir. Denge kavramı insanı iç huzuruna erdirip, öfke, nefret ve kırgınlık gibi duygulardan uzaklaştırsa da uyumlu yaşam ödünde buna şöyle değinmiştir. Öfke, nefret ve kırgınlık gibi duygular insan bünyesinde olmuştur ve olacaktır. Bunları söküp atmak mümkün değildir. Ancak ortaya çıkmaları gereken uygun zamana karar vermek elimizdedir. Burada da uyum kavramı ortaya çıkar. Denge, uyum ve bütünü Konfüçyüs öğretisine ait olsa da, Çin düşüncesinin içgüdüsel kabulleridir. Konfüçyüsçülük ile Taoculuk ve Budacılığın benimsediği Çin kültüründe bu üç güçlü akım neredeyse hiçbir zaman birbiriyle ters düşmemiştir. Çünkü benimsedikleri felsefe neredeyse aynıdır. Bir Çin özdeyişi, üç din tek dindir der. Her biri bir diğerinin tamamlayıcısı gibidir. Mutluluğun aranarak bulunan bir şey olmadığını söyleyen Konfüçyüs, gerçek mutluluğun insanın kendisiyle münasebetine has bir kavram olduğunu vurgular. Beklentiler ve istekler sonsuzdur. Sahip oldukça yeni şeylere sahip olma ihtiyacı hep olacaktır. İnsanın en büyük defosu tüketmeye olan meyilidir. İhtiyacı olmayan şeylere sırf başkası sahip diye bile ihtiyaç duyar ve mutluluğunu buna bağlar. Mutluluk belli koşullar gerçekleştiğinde ya da oda sıcaklığına eriştiğimizde ortaya çıkan bir şey değildir. O sizde vardır ya da yoktur. Her ana, her yere, her duruma sizinle birlikte gelir. Sınırlı imkanları sınırsız görebilme yetisidir. En fazla şeye sahip olan en mutlu olsaydı, şüphesiz bütün imparatorlar dünyanın en mutlu insanları olmalıydı. Ancak gerçek bundan farklıdır. En fazla şeye sahip olan değil, en az şeye ihtiyaç duyan mutludur. Her zaman sizden daha başarılı birleri olacağı gibi, sizden daha kötü şartlarda yaşayan birileri de olacaktır. İçsel bir fesatlıkla değil ama doğru yolu keşfetmek için başarılı olanların hayallerine kulak verebilirsiniz. Küçümseme güdüsüyle değil ama sahip olduklarının farkına varmak için muhtaç olanların yaşamlarını gözleyebilirsiniz. Mutluluk dış dünyanızdan beslenen ve iç dünyanızda temas etmenizi bekleyen bir yerde gizlidir. Mutluluk elinizi göğüs kafesinizin üzerine koyduğunuzda hissettiğinizdir. Konfüçyüs bunu şöyle özetler. Mutluluk içinizde. Eğer bulunduğunuz andan daha iyi bir zaman olduğuna inanıyorsanız beklemekten vazgeçin. Pek çokları mutluluğu insandan yüksek tarar, bazıları ise daha alçakta. Oysa mutluluk insanın boy hizasındadır. İnsanların umutlarıyla oynama, belki sahip oldukları tek şey odur. Konfüçyüs anlayışında ahlak ve jen. Konfüçyüs felsefesinde ahlakiye evrilmekle mümkünken, jen kelimesinin dilimizde tam karşılığı yoktur. Yüzeysel anlamı iyilik, severlik ya da iyiliği benimsemektir kişinin kendini eğitme çabasıyla ortaya çıkan özel bir yetidir. Jen. Bilgisiz hiçbir yere varılamayacağını savunur. Gerçek iyilik bilmek, anlamak ve sindirmekle mümkündür. Kendini geliştirmeyen, öğrenmeye isteksiz ve cehaleti benimsemiş insan iyi niyetli olsa bile verdiği yanlış kararlarla kötü sonuçlara sebep olacaktır. Sürdürülebilir iyilik ancak öğrenen ve öğrendiğini sindirebilenlerle mümkündür. Burada da eğitim kavramının önemine değinir. Düşünmek için zekanın eğitilmesi ve aklın özgür biçimde öğrenmeye devam etmesinden bahseder. Konfüçyüse göre insan bilinci ancak kendini açtığında bireyselliğini ilan eder. Toplum bireylerden oluştuğuna göre de toplumsal bir ahlaktan söz etmek için önce bireyin kendini eğitmesi gereklidir. Erken yaşlarda başlattığı eğitimlerinde tüm öğrencilerini kendilerini eğitmelerinden bahseder. Çocuk gördüğünü örnek alır, dinlediğini benimser ve öğretilenleri normal kabul eder. Ancak düşünmek için eğitilen çocuklar sorgulamaya da başlar. Birincil şart çocuğa öğrenmeyi sevdirmektir. Çünkü insanın en büyük açlığı bir ömür boyu öğrenmektir. Yeni şeyler öğrenmeyen, yeni yerler görmeyen, yenilenmeyen kişi hem kendine hem çevresine zarar vermeye başlar. İnsan dünyayı keşfetmeye, kendi görevini anlamaya, amacını gerçekleştirerek yolculuğunu anlamlı kılmaya çalışmalıdır. Bu aşamaları tamamlamadan gerçek bir iyi ahlaktan söz edilemez. Bu fikrini şöyle açıklar Konfüçyüs: Öğrenme sevdası olmaksızın iyilik-severlik sevdasına düşmek insana aptal eder. Jen öğretisi ise tüm bunların üstüne çıkarak kişinin kendi içine doğru yaptığı yolculuktur. Dış dünyada öğrendiklerini kendine uyarlayabilmektir. Konfüçyüs'e göre bu zordur ama imkansız değildir. Doğuştan gelen bir yetenek gerektirmez. Sahip olduklarımızı en iyi şekilde kullanmamızı gerektirir. Öğrenme açlığıyla dolu olan insan jen mertebesinde öyle bir noktaya gelir ki yemek yemeği ya da uyumayı unutabilir. Yaşlandığının farkına varmayabilir. Efendi ve üst insan olarak adlandırılır. Hepimiz sadece şeklen insan olarak dünyaya geliriz ama bu yeterli değildir. Tüm çabamız insan olmak üzerinedir. Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil. Bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri varsa, o yerde güneş batıyor demektir. Konfüçyüs ve Devlet Yönetimi Devlet yönetiminde de ahlak kavramını esas alır. Bir yöneticinin ilk sahip olması gereken vasıf iyi ahlaktır. Salt bir iyi niyetten bahsetmez. Öğrenerek aklını eğitmiş bir yöneticiye ait hiliği kasteder. Bu kişi bireyleri yönetir ama kendisi artık bir birey değildir. Diğerlerinin sorumluluğunu almış ve topluma önderlik eden neferdir. Devletinin menfaatlerini gözetmeli ve bir gün kendi menfaatleriyle devletinin menfaatleri ters düşerse devletini seçmelidir. Devlet altı boş bir kavram değil. Aynı amaç altında toplanmış insanlardan oluşan gönül birliğidir. Korku düzenine itiraz eder. İnsanlar sevgiyle ve iyilikle yönetilmelidir. Yönetici kişi kendi etrafına sadece kendi sözlerini tekrarlayan kişileri değil, yanlışlarını da söyleyebilecek kişinin ehli yardımcıları seçmelidir. Yardımcılarının ilk özelliği de yöneten kişinin hatalarını söylemektir. Bir devleti yerle bir etmek için yöneticinin hatasının söylenmediği bir düzen yeter der. Sahip olduğu mertebeyi kendi menfaatleri doğrultusunda kullanan yönetici kısa zaman içinde kar ettiğini düşünse de bu doğru değildir. Uzun vadede sayısız düşman edinecektir. Yönetimde yapılan en büyük yanlışlardan birinin bu olduğunu savunur. Başa geçtiğinde kendi menfaatini düşünen kişi açgözlü ve eğitimsizdir. Kendini eğitmemiş kişi, sahip olduğu her şeyin fazlasını ister. Elindekilerle yetinmez ve diğerlerinin iyiliğini istemez. Aynı anda iki tavşan kovalayan bir tane bile yakalayamaz der Konfüçyüs. Devlet yönetimi ancak adanmakla olur. Kendini iyi eğitmiş bir yönetici kendinden vazgeçerek diğerlerini kollar. Artık yönetici ve halk yoktur. Tek bir vücut, tek bir inanç ve tek bir görev vardır.'' Hep birlikte iyiye evrilmek. Aksi takdirde bir kuş sürüsü düşünelim. Başta lider bir kuş var. Mevsimler dolayısıyla bir yerden bir yere göç etmeleri ve sıcak iklime ulaşmaları gerekiyor. Ancak lider olan kuş kendi istediği yere bir kuş sürüsünü sürüklüyorsa artık orada bozuk bir kuş sürüsü vardır. Çünkü lider sadece kendi zevk ve sefalarının tutsağıdır. Konfüçyüs bireyleri bilinçlendirerek, Kültürü ilerleterek toplumsal bilinç ve refah yaratabileceğini düşünüyordu. Bunu şöyle ifade eder. Adalet ve düzen bireylerin ve hükümdarın çıkarlarından üstün olmalıdır. Adalet devletin hazinesidir. Yönetimde kalısal yetkiye yani babadan oğla geçen düzene karşıydı ve adalete bağlılıktan yanaydı. Si eyaletinde büyük bir kuraklık ve kıtlık olmuştu. Halk oldukça kötü durumdaydı. Konfüçyüs o sırada bölgeden geçiyordu. Eyaleti yöneten kişi konfüçyüsün yanına gitti ve ne yapması gerektiğini sordu. Şu cevabı aldı. Kötü yıllar olabilir. Bu kötü yıllarda yöneticiler azat kullanmalı. Angaryaları bıraktırmalı. Devletin büyük posta caddeleri bir süre onarılmamalı. Yöneticiler hainlerde ipek kumaş giymeyi ve mücevher takmayı bırakmalı. Atalar için yapılan kurban törenlerinde musiki olmamalı. Kurban edilen hayvan sayısı pek aza indirilmeli. İyi bir hükümdar halkını kurtarmak için töreleri bozmaktan bile çekinmemeli. Halkın refahını her şeyin üzerinde tutmuştur. Yönetilen toplulukta aç insanlar varsa yöneticiler lüks hevesinden kaçınmalıdır. İyi bir yönetim mutlu bir toplumla kendini belli eder. Çalışanlar işlerini severek yapıyorsa, kitleler arasında ekonomik uçurumlar yoksa, öğrenme isteği küçük yaşlarda aşılanmışsa ve öğrenmenin önü açıksa toplum mutludur der. Bir gün öğrencilerinden biri konfüçyüse bir devletin ne zaman iyi yönetilmiş olacağını sorar ve şu cevabı alır. Yakındakiler seviner uzaktakiler oraya gelirse... Bir devletin vatandaşı olduğu için belli haklara sahip ve bu haklarla refah düzeyi yükselmiş olan mutlu insanlardan oluşan toplumdur devlet. İyi bir yönetim başka devletlerin insanlarını da cezbeder. Göç almanın asıl sebebi toprağın verimliliği değil yöneticilerin verimliliğidir. Her insan haklarının güvence altında olduğundan emin olarak yaşamak ister. Ahlaklı bir yönetici halkın güven ve itaatini garanti eder. Konfüçyüs iyi devlet adamında beş niteliği yüceltirseniz dört kötülükten kurtulursunuz der ve yüceltilmesi gereken beş niteliği şöyle özetler. Müsrif olmadan eli açık olmak, şikayet etmeden çalışkan olmak, açgözlü olmadan istek duymak, gururlu olmadan rahat davranmak, korkus almadan saygın olmak. Devlet adamında bu nitelikler yükseldikçe karşılaşılmayacak dört kötülüğü de şu şekilde özetler. Nasihatsız infaz ki bu gaddarlıktır. Öğretmeden başarıları ölçmek ki bu kabalıktır. Yönetimde gevşek olup sınırları koymak ki bu kötü niyettir. Başkalarının hakkını verirken cimri davranmak ki bu bürokrat olmaktır. Bir yönetici yönettiği topluma sahip değil başında olduğu devlete aittir. Verdiği her hüküm diğerlerinin kaderini etkilese de kendi kaderi de diğerlerine bağlıdır. Ben kavramından uzaklaşarak biz kavramına geçmeli ve iyi bir insan olmayı hedeflemelidir. Çünkü iyi bir insan olmadan iyi bir yönetici olabilmek mümkün değildir. Burada kastettiği iyi bir yönetici yönetimindeki insanların kendisinden şikayetçi olmadığı kimsedir. Yönetim zekasını vicdandan ayrı tutmaz ama her seferinde vurguladığı yegane özellik eğitimdir. Bayağı bir insan hükümeti idare edebilir mi? Hayır! Hep bir şeyler elde etmek için uğraşır ve elde ettiklerini yitireceğinden korkar. Yitirme kaygısı taşıdığı sürece neler yapabileceğini kestirmek olanaksızdır, der. Kuyunun dibinde yaşayanlar gökyüzünü kuyunun ağzı kadar görürler. Aynı zamanda iyi bir yönetici halkın gücüyle bulunduğu yere geldiğini bilendir. Halkı arkasına almak varken karşısına almaz. Bunu şu cümlesiyle özetler: Devlet gemiye halk suya benzer. Gemiyi taşıyan sudur ama gemiyi batıran da sudur. Etrafına topladığı dal kavukların onayıyla yaşayan yönetici yönettiği halkın isyanıyla gider ama bu iyi bir gidiş olmaz. İnsanları korkuyla yönetip düzeni cezalarla sağlarsan senden kaçacaklar ve özgüvenlerini kaybedeceklerdir. İnsanları sevgiyle yönetip düzeni adaletle sağlarsan özgüvenlerini koruyacaklar ve sana kendi istekleriyle geleceklerdir, diye ekler. Bu anlamda Konfüçyüsçülüğün temeli hem ahlaki hem de siyasi nitelikli şu soruya dayanmaktadır. Bir ülkede düzen nasıl egemen kılınır? Yanıtı ise şöyledir. Erdem, sevgi, iyilik, insancıllık gibi anlamlar taşıyan jen ve başkalarının malına saygı duymayı, herkesin toplumsal konumunu göz önünde bulundurmayı sağlayan hakseverliktir. Konfüçyüs güney içinde dostlarıyla seyahat ederken mezar başında ağlayan bir kadın görür. Niçin ağladığını sorunca kadın, burada yatan oğlumu kaplan öldürdü der. Buralarda kaplan tehlikesi mi var diye sorar. Kadın, evet kocamı da birkaç yıl önce kaplanlar öldürdü diye yanıtlar. Konfüçyüs öyleyse niçin başka bir yere taşınmıyorsunuz diye sorar. Kadın, burada adaletli bir yönetim var. Kalan çocuklarımla yine de adil bir yönetim altında yaşamayı tercih ederim deyince, konfüçyüs yanındakilere döner ve, görüyor musunuz, adil olmayan yönetimler kaplanlardan bile daha tehlikeli der. Ben insan ile tanrı, insan ile dünya ötesi ilişkileri değil, insanla insan arasındaki ilişkileri ve ortak yaşamı en olumlu düzeyde sürdürecek öğretiyi ortaya koyuyorum. Konfüçyüs ve din Konfüçyüs öğretilerinde insanı doğru yola ve iyi akıl yürütmeye götüren bir mantık kurmuştur. Kişiye verilen eğitim kişiyi kendine eğitmeye götürmüyorsa altı boş ve anlamsızdır. Felsefesinde her türlü metafizik ve gerçek dışı sayılabilecek kavramı reddeder. Konfüçyüsçülük inancında tanrı kavramı, tanrılara ait tapınaklar, rahiplik, mabet, inanç ve kutsal kitap yoktur. Bu sebeple konfüçyüzçülüğe okul ya da bilginler doktrinin adı verilmiştir. Çin'de yaşayan büyük bir kesim tarafından din olarak kabul gören öğretilerine rağmen Konfüçyüs kendisini hiçbir zaman din adamı ya da elçi gibi görmemiştir. Ruhlar, insanüstü varlıklar, metafizik öğeler ya da ilahi güçlerden bahsetmemiştir. Ahiret inancıyla ilgili sorulan sorulara verdiği cevaplar da boşluklarla doludur. Her şeyin önce bu dünya için yapılması gerektiğini savunur. Dünyayı güzelleştirmeden cennet hak edilmez. Tanrıyla pazarlık ederek yaptığın iyilik sayılmaz. Güzel ahlakı ve yardımseverliği benimsemek için kişinin ilahi bir güçten korkmasına gerek yoktur. Tanrı varsa üstün bir sevgi vardır. Tanrı tarafından kabul görmek ve sevilmek isteyen insan, önce dünyayı, cansız varlıkları, hayvanları ve insanı sevip kabul etmelidir. Ahiret inancı yaşama amacının önüne geçtiğinde dünyaya iyi bir şeyler bırakmak mümkün değildir. Nefes aldığımız, toprağını ekip biçtiğimiz ve her türlü nimetlerinden faydalandığımız dünyayı bulduğumuzdan daha iyi bir yer olarak bırakmak ilk amacımız olmalıdır. Mutluluğa giden yolun ve yegane amacımızın içinde yaşadığımız anı değerlendirmek olduğunu savunur. İnsan hep merak edecektir. Geleceği yaşanacak olası ihtimalleri, kendisine biçilmiş kaderi ve yaşamın bittiği andaki deneyimi bilmek isteyecek. İmkansızlıklar yüzünden yaşayamadığı ne varsa ahiret hayatı üzerine hayaller kuracaktır. Yaşadığı adaletsizliklere hapsolmuş, kendine acımayı bırakan ve içinde kalan heveslerine türlü imkansızlıklar kılıf uyduran insanın hayalleri de ahiret üzerine olur. Oysa yaşadığın, deneyimlediğin ve her yeni güne nefes alarak başladığın bu dünya üzerine hayaller kurmak gerekir. Ölümden sonra hayat varsa ve bu dünya ahiretin ön formuysa, yaşayan insan için yapılacak en büyük yatırım bu dünya üzerinde olmalıdır. Ölümle ilgili bir soruya, insan eğer hayatı henüz tanıyamamışsa ölümü nasıl tanıyabilir diye cevap vermiştir. Konfüçyüs ruhlar hakkında da konuşmamış. Eğer biz insana hizmet edemezsek ruhlara nasıl hizmet edebiliriz diye sormayı tercih etmiştir. Dünyaya ait mutlak bir adalet düzeninden bahseder. Hakların gasp edilmesi, kalp kırıklıkları, hırsızlık ve açgözlülük gibi vasıfların cezası bu dünyada verilecektir. İnsanın düşüncesinden başlayan davranış zincirinde kötülük bulunursa, evren bunu bir ayna gibi kendisine yansıtacaktır. Bu garip bir düzendir. Beklediğiniz ya da hazır olduğunuz anda karşınıza çıkmaz. İyiliğin mükafatı da kötülüğün cezası da kişiye hazırlıksızken verilir. Kötü bir insanı belki de en tepedeyken cezalandırır. İyi birine karanlığın özünü hissettirdikten sonra mükafatını verir. Dünya boş ve anlamsız bir yer değil. Derin görebilen için iyiliğin kazandırdığı bir yerdir. Çin'de Konfüçyüsçülük, Taoculuk ve Budizm gibi dinler ortaya çıkmadan önce Shangdi olarak adlandırılan bir yüce varlık inancı hakimdi. Shangdi gök tanrı inancının karşılığıdır göklerin hakimi olan tek bir tanrıdan söz edilir. Tanrı'ya kurbanlar sunma, adaklar adama, tabiat ruhlarına tapınma ve gelecekten haber almak için işaretleri okuma gibi inanç ritüelleri vardır. Hatta imparator olarak seçilen kişinin direkt olarak tanrı tarafından gönderildiğine inanmış ve imparatora göğün oğlu adını vermişlerdir. önce 12. yüzyılda başlayan bu inanışa göre İmparatorun gök kadar yüce davranarak hükümdarlığı altındaki halkına adaletli ve hoşgörülü olacağını benimsemişlerdir. Ayrıca insan içinde yaşadığı dünya yani büyük dünya ile kendi bedeni yani küçük dünya arasındaki uyumu yakalamalı ve göğün uyumunu ayak uydurmalıdır. shang zamanla iş anlamlı bir sözcük olan Tien'e evrilirken, Konfüçyüs döneminde de yüce tanrı Tien'den sıkça söz edilmiştir. Ancak daha önceleri benimsendiği gibi gökte oturan ve kötü hükümdarları cezalandıran tanrı anlayışı Konfüçyusla birlikte tabiatın düzenleyicisi ve tamamlayıcısı bir varlık olarak yorumlanmıştır. Zamanla bu terim kader ve Tao ile eş anlamlı olarak da kullanılmaya başlanmıştır. Konfüçyüse göre Tien iyiliğin kaynağı olduğu için saygı görmektedir. Tien yücedir, aldatmaz, aldanmaz, koruyan ve kollayandır. İnsanın içinde iyilik barındıran her bir zerre o vardır. Gök ve göğün altında kalan tüm yeryüzünün tek tanrısıdır. İnsanlar tarafından seçilen imparatorlar aracılığıyla düzeni ve iyiliği mutlak kılar. Kötü hükümdarları cezalandıran, aç gözlünün içinden huzuru alan, sevgisiz yaşayanın sonunu kötü yapan da odur. Yücedir ve kötü insanlar çoğalınca vereceği hüküm amansızdır. Ölüm ve hayat göğün emridir. Zenginlik ve şeref ise kaderin işidir. Tanrı her şeyi açıkça görür ve bütün yapılan işlerde insanlarla beraberdir. Kanun ve şeriatı veren göktür. O iyi insanları uzun ömür bahşettiği gibi fazilete de mükafat vermektedir. Bu fazilet dört kısımdan oluşur. İnsan sevgisi, adalet, iyi ahlaka uymak ve bilgidir. Konfüçyüs Şangtung eyaletinde doğmuş ve ölmüştür. O zamandan beri Shang-Tung Çinliler tarafından kutsal kabul edilmektedir. İyiliğin koruyucusu ve gözeteni bir tanrı inancına sahip olmasına rağmen dini inançları üzerine fazla konuşmamıştır. Mistik ve ruhani öğeleri reddederek insana mantık çerçevesinde güzel bir hayat sunmayı ve iyi insan yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Sadece Tien'e inanır. Konfüçyüsçülükte ayinler rahip sınıfı tarafından değil, İmparator ve devlet yetkili memurları tarafından yönetilir. Her yıl 22 Aralık gece yarısından sonra başlayan bu ayinler, adakların adandığı, yeni yıldan beklentilerin dile getirildiği müzikli ve yemekli eğlencelerdir. Pekin'in güneyinde kalan ve dünyanın en büyük mihrabı sayılan 3 teraslı beyaz mihrap çevresinde yapılır. Günümüzde Konfüçyüsçülük, Çin, Tayland, Tayvan, Vietnam... Kore, Japonya ve Hindistan'da taraftar kitlesine sahip olmakla beraber Avrupa ve Amerika'da Konfüçyüs dini mensupları bulunur. Doğu dinlerinin birbiriyle iç içe geçmesi taraftar sayısı hakkında net bilgi almayı güçleştirir. Ancak bazı din araştırmacılarınca bu sayının 700 milyonun üzerinde olduğu ifade edilmektedir. Konfüçyüsçülük nitelik olarak iyilik, iyi ahlak öğretisi özelliklerinden dolayı Farklı bir dine inanan biri tarafından da kabul edilebilir olduğundan özellikle batı ülkelerinde yayılmaya ve Çin'in bu korkusuz, kahinsiz ve rahipsiz dini Çin medeniyetine hayat vermeye devam etmektedir. Konfüçyüs dini bir öğreti gibi görmediği derslerinde anne babaya duyulan saygıdan sıkça söz etmiştir. İnsanın dünyaya gelmesine vesile olan anne ve baba ata sayılmaktadır. Atasına saygı göstermeyen insan dünyanın bütün bilgilerini bilse de insan olma erdemine bir arpa boyu kadar yaklaşamamıştır. Anne ve babanın hatasını yüzüne vurmak, sahip olamadıklarımız için onları yargılamak, belli bir erişkinlik düzeyine eriştikten sonra bile onlardan maddi beklenti içinde olmak doğru değildir. Onlar yeterli veya yetersiz şekilde görevini yerine getirmiş ve bir insan büyütmeyi başarmıştır. Gerisi insanın kendisiyle münasebetine hastır. Büyüyen insanın kendini yetiştirmesi ikinci doğumu gibidir. Ve asıl doğum budur. İnsan kendi doğumundan yalnız ve yalnız kendisi sorumludur. İyi ahlak öğretilerinin din kavramıyla ele alındığı dönemde adaletsizlikle mücadele edilmesine de sıkça değinilmiştir. Sabır ancak bir tohum filizlenirken güzeldir. Sabır hiçbir şey yapmadan beklemek değil. Üzerimize düşeni yaptıktan sonra girilen bekleme sürecine verilen isimdir. Umudun olduğu yerde beklemek güzeldir. Ancak adaletsizliğe boyun eğmek sabırla denk düşmez. Kendi menfaatleri uğruna kötülüğü savunanları cezalandıracak bir tanrı vardır. Ancak tanrı tarafından bahşedilen zekasını kullanmayan ve kötülüğe sessiz kalan insanın da iyi olduğundan söz edilemez. Kötülüğe sessiz kalmak sabır değil kötülüğe yardım etmektir. Kaybedeceğini bilsen de adil olmalısın der. Kısa vadede kaybettiğin her şey uzun vadede form değiştirmiş ve büyümüş şekilde sana dönecektir. Kötülerin kazandığı zaferler seni etkilemesin. Zira onlar büyük kaybedenlerdir. Herhangi bir varlığa aşkla dokunmamış, acizi sevmeyen, masumiyetten anlamayan insanın kazanmak gibi bir lüksü yoktur. Hiçbir zaman anı yaşayamazlar. Kafalarının içi başkalarının ayağını kaydırmakla ilgili planlarla doluyken geçip giden ömre ait güzellikleri göremezler. Senin sahip olduğun az ama öz şey bile onları rahatsız eder. Beklentileri asla bitmez ve içlerinde büyüyen kara deliğe esir olurlar. Huzurları yoktur. Düşman kazandıklarını bildiklerinden etraflarına sürekli adam toplamakla meşgul olurlar. Yağmurdan sonra çıkan toprak kokusunu, çimenlerde süzülen bir kelebeği, Yeni yavrulamış bir buzayı ya da güneş batarken oluşan kızıl gökleri bilmezler. Detaylarda saklı güzelliği görmeden ve bir kez olsun kendini karşındakinin yerine koymadan ölen insan mutlu sayılır mı? Seni mutlu edecek olan sahip oldukların değildir. Parçası olduğun tabiatla yakaladığın uyum ve adalete duyduğun arzudur. İşe yarar hissetmeden, tek bir noktada bile değişime sebebiyet vermeden, kendinden geriye bir şey bırakmadan mutlu olman mümkün değildir. Birkaç saat mutlu olmak istiyorsan balığa çık. Birkaç gün mutlu olmak istiyorsan tatile çık. Birkaç ay mutlu olmak istiyorsan evlen. Ömür boyu mutlu olmak istiyorsan işini çok sev. Konfüçyüs ve iyi insan. Konfüçyüs'ün geniş Çin ülkesinde sahip olduğu saygınlık hayret vericidir. Yaşadığı tarihten günümüze kadar Çin'de pek çok ihtilaller meydana gelmiş, memleket kuzeyli kavimler tarafından defalarca istila edilmiş ancak konfüçyüsün manevi nüfuzu hiçbir zaman sarsılmamıştır. Eski ve modern felsefe tarihi bunun bir mislini daha gösterememiştir. Binlerce yıldır onun izinden giden insanların sahip çıktığı asıl şey belki de konfüçyüsün öğretilerinde insanı merkeze koyması ve iyiliği iyi ahlakı yüceltmesidir. Kötülük ancak ahlaki çöküşle kendini belli eder. Saygının yok olduğu toplumlarda kimse saygın olmakla ilgilenmez. Rüşvet, hakların gasp edilmesi, yalnızca kendini düşürmek ve açgözlülük buradan tohumlanan zehirlerdir. Vicdani muhasebenin ön koşulu aklı itmektir. Konfüçüsün öğretileri o kadar insancıldır ki onu dünyanın ilk hümanisti diye tanımlayanlar bile vardır. Çünkü o insanın kendini değiştirmesinin bir çaba, Bilgi ve bilinçli olacağını, kendisi değişince de toplumun ve dünyanın da değişeceğini söyler. Ayrıca kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi başkasına da yapmayın der. Kendi içine yapılan yolculuğun ve kendini başkasının yerine koyabilmenin en büyük erdem olduğundan söz ederken bunu şöyle ifade eder. Bir insanın bilgisi yetse bile onu taşıyacak erdemi yoksa neyi kazanırsa kazansın sonunda her şeyi yitirir. Bilgiyi taşıyan erden vicdanın kendisidir. Elimden gelse hiç konuşmazdım der Konfüçyüs. İyi ama o zaman nasıl anlatacağız insanlara diye endişe eder öğrencileri. Göğün kendisi konuşuyor mu diye devam eder üstad. Ama dört mevsim pekala birbirini izliyor ve bütün var olanlar çoğalıyor. Başkalarını yargılamak her zaman kolay olandır. Yanlışlık kendinde olmadığında ve kişinin kendi menfaatlerine ters düşmediğinde rahatça dile getirilir. İnsanların hatalarını yüzüne vurarak kendini tatmin eden onlarca insan var. Hatalar her zaman olacaktır. Hayat devam ettiği sürece yargıladığın her şeyi yaşaman da imkanlıdır. Başkalarında gördüğün hatalara kendi hatalarınmış gibi sahip çık. Onları gizle ve onlardan ders çıkar. İnsanların hikayelerini bilmeden... Onları o hataya götüren yolu dinlemeden yargıya varma. Ne yaparsan yap ama iyi bir dilenci ol. Bu zordur. Ön yargılarını yok ederek birini dinlemen ve kendini onun yerine koyman zordur. Ama imkansız değildir. Yargılamak için bilmek, bilmek için anlamak, anlamak için dinlemek gerekir. Dinlemeyen insanın da yargılamaya hakkı yoktur. Der ve ekler. İnsanları geçimsiz yapan sevgisizliktir. Birbirine düşman eden iletişimsizliktir. Güzellikten yana ne varsa yok eden ilgisizliktir. Bir gün öğrencilerinden biri konfüçyüse sorar. Üstad, iyi insanların neden yeşim taşını en değerli taş olarak saydıklarını size sorabilir miyim? Acaba yeşim taşı çok nadir olduğundan mı? Konfüçyüs cevap verir. Yeşim taşı çok nadir bulunmasından dolayı değerli değildir. İyi insanların erdemiyle eş değer kalitede olduğundan değerlidir. Hoşgörü, bilgelik, doğruluk, dürüstlük, sadakat ve bağlılık gibi erdemlere eş değer ve aynı zamanda dünyanın ve göklerin ilkelerine karşılıktır. Yeşim taşı hafif ve hoştur. Tıpkı iyi bir adamın hoşgörülülüğüdür. Yeşim taşının nazik ama aynı zamanda sert dokusu iyi bir insanın bilgeliğine, inceliğine ve olayları idare etmekteki titizliğine ve dikkatine benzer. Yeşim taşının kenarları ve köşeleri olmasına rağmen kimseye batmaz ve yaralamaz. Tıpkı insanların adalet duygusunu ve dürüstlüğünü andırır. Ona vurduğumuzda tabiat mücine benzer berrak ve canlı bir ses çıkarır. Yeşim taşı ne kadar güzel olsa da belirli lekeleri vardır. yargısız ve saklanmasına gereksiz iyi bir adamın sadakati gibi asla örtülemez. Bunun dışında yeşim taşının rengi her açıdan görülebilir. Sözlerine sadık olan iyi bir insanın davranışı gibidir. Karanlıkta bile güvenilir ve kimseye aldatmaz. Yeşim taşı kristal gibidir. Işıltılı ve beyaz bir gök kuşağı gibi saydam, gökyüzündeki beyaz bulutlar gibi temizdir. Yeşim taşının ruhu manzara gibi izlenebilir. Yeşim taşı derin bir gölden çıkarılmış ise büyüleyici bir nehir görüntüsü olur. Dağda bulunduysa çimler gür olur. Bulunduğu her yerde mutlaka bir etkisi vardır. Tıpkı iyi bir insanın davranışları gibi. Var olan her şeyin birbiriyle uyumunu sağlar ve bundan tüm etrafı yararlanır. Yeşim taşına değer vermeyen insan yoktur. Çünkü insanlar iyi bir adamın erdemine saygı ve hayranlık duyar. Soylu erdemler cennetin tezahürleridir. Öğretilerinde ilahi bir cennet kavramına neredeyse hiç değinmeyen Konfüçyüs, iyiliğin yeşerdiği her yeri cennet olarak tanımlar. Cenneti merak eden insan iyi bir ahlaka sahip olmalıdır. Çünkü iyilerin gittiği her yer cennete dönüşecektir. Kişi önce kendinden sonra da çevresinden sorumludur. İyi bir insana dönüşmeden başkalarının kötülüğünü yargılamak yüzeysel bir çözümdür. Çünkü bir süre sonra yargıladığınız kişiye dönüşürsünüz. Konfüçyüse sorarlar. Üstat, iyi insanların da endişeleri olur mu? Konfüçyüs cevap verir. Hayır, iyi bir insan kendini geliştirir ve anlar. Ermişlerin ve bilgelerin öğretilerini benimsediği zaman ilkelerini daha derinden anlayabilir ve yaşamında daha büyük bir hoşgörüyle ve sağlıklı şekilde uygular. Neticede iyi bir insan hayatın gerçek amacını anlar ve yaşamın mutluluğundan faydalanır. Onun anlayışında kişisel çıkarları olmaz. İyi bir adamın endişeleri şöhret ve kazanç için değildir. Daha çok bütün dünya için endişelenir. Onun tasası başkaları için sorumluluk ve saygı, yani özverinin ve fedakarlığın göstergesidir. Ahlakı uygulamayanlar böyle insan olamazlar. Kişisel çıkarları elde edemedikleri zaman onları arar ve endişelenirler. Onları elde ettikleri zaman ise kaybedecekleri için endişelenirler. Her türlü kazanç ve zarar için endişelenirler. Bu yüzden devamlı endişe ve korkuyla yaşarlar. Hayatlarında tek bir günü sakin ve mutlu olmaz. Hayatın tek bir gayesi olsa bu ne olurdu diye sorduklarında şu cevabı verir. 300 cümle içinden tüm öğretilerimi özetleyecek bir söz seçmek zorunda olsaydım şunu seçerdim. Kötülük olmasın düşüncelerinizde. Düşüncenin kelimelere ve kelimelerin kişinin karakterine işlediğini vurgular. Kötü düşünen insanın uzun süre iyi bir karakteri koruması mümkün değildir. Tek bir kişiye bile olsa nefret duymamaya özen gösterin. Nefret ediyorsanız yenilmişsiniz diye ekler. Nefretin nasıl sebebi size yapılan kötülük değil, kötülüğü yapan insanı kendinizle kıyaslayıp daha güzel bir hayat sürdüğünü düşünmenizdir. Aldatan eski eşiniz yeni ve mutlu bir yuva kurduğunda asıl nefret ettiğiniz şey kendi yalnızlığınızdır. Kötülükler unutulur ama insan kendini acımayı bir türlü bırakamaz. Nefreti devam ettirmekte ısrarcı olan şey kişinin kendine biçtiği acınası hayattır. Kötülüklerin kazandığını düşünür. Oysa gerçekler öyle değildir. Takılıp kaldığınız bataklıktan kurtulmanın ilk koşulu farkına varmaktır. Kaderi ve değiştiremeyeceklerini kabullenerek değiştirebileceklerine odaklanmaktır. Değişimin sınırsız olduğu tek yer kişinin kendisiyle münasebetidir. İyi bir insan önce kendine iyi davranır. Başkalarını affetmenin ilk koşulu kendini affetmektir. Yaptığınız hataları, geçmiş seçimlerinizi ve gelecek kaygısı duyan benliğinizi affedin. Kendinizi sevmeden kimseyi sevemez, kendinize inanmadan kimseye inanamaz ve kendinizi bilmeden diğerlerini anlayamazsınız. Yalnızca bir hayatınız olduğunu unutmayın. Konfüçyüs bu düşüncesini şu cümlelerle özetler: Herkesin iki hayatı vardır. İkincisi yalnızca bir hayatınız olduğunu anladığınızda başlar. Asıl hayattan kastı da ikinci hayattır. Kişinin kendini doğurmak durumunda olduğu ve içinde uyuyan cevheri keşfettiği ikinci bir hayat. Konfüçyüs bir gün sınıfa dar ağızlı uzun bir vazo ile gelir. Tüm öğrencilerin görebileceği şekilde vazoyu havada tutar. Diğer elinde de bir elma vardır. Elmayı vazonun içine koyduktan sonra vazoyu yere bırakır. Ve şöyle der. Elmayı vazodan çıkarmayı başaran öğrenci elmayı alabilir. Öğrencilerden biri atılır ve elini vazonun dar ağzından içeri sokar. Elmayı yakalar ancak çıkarmaya çalıştıkça elma elinden kayar. Sonra aniden elini vazoya sıkıştırınca bağırır. Elimi çıkaramıyorum. Bunun üzerine konfüçyüs ekler. Elmayı sıkı sıkı tutmaktan vazgeçmezsen elini çıkaramazsın. Öğrenci biraz daha uğraşır. Elmayı elinden bırakmak istemez ama sonunda mecburen bırakır. Elini vazodan çıkardıktan sonra da Konfüçyüs'e sorar. Elmayı vazodan çıkarmanın bir yolu var mı? Konfüçyüs, nasıl olacağını göstereyim der ve vazoyu ters çevirir. Elma kendiliğinden vazonun içinden yuvarlanıp çıkar. Öğrenciler çözümün bu kadar basit olması nedeniyle gülmeye başlayınca, Konfüçyüs öğrencilerine elmayı göstererek ekler. Göründüğü gibi basit değil. Bazen bırakabilmek daha zordur. Eğer bir şeyi zorla tuttuğunuzda ulaşmak istediğiniz şeyi engellediğini görüyorsanız o zaman onu özgür bırakmalısınız. Hayatın akışında bazen ulaşmak istediklerinize onları yakalamaya çalışarak değil, onların size gelmelerine izin vererek erişebilirsiniz. Akıllı insan yer, durum ve zamana göre hareket edebilendir. Üzerine düşen her şeyi yaptığına inananın isteklerini özgür bırakma zamanı gelmiştir. Bünyenize iyi gelecek olan her neyse gelip sizi bulur. Beklemeyi bilmek kişinin iç dünyasındaki dengenin esasıdır. Dış dünyada değiştiremeyeceğiniz ne varsa kabullenmeli ve akışa dahil olduğunuzu bilmelisiniz. Siz hareket ederken başka şeyler de hareket halinde. Siz isteklerde bulunurken diğerleri de isteklerinin peşinde. İstediğiniz bir şey gerçekleşmiyorsa, ön gördüğünüz doğru zamanın aslında o kadar da doğru olmadığını kabullenmelisiniz. Hiçbir şey eyleme geçen cahillik kadar korkunç olamaz. Konfüçyüs ve bilgi. Hayat gerçekten basit ama biz bunu karmaşık hale getirmek için ısrar ediyoruz. Bilmek isteyen insanın ilk adımı basit ve sıradan görünen doğayı gözlemektir. Onun kendi içinde yakaladığı ahengi ve sahip olduğu dengeyi ancak iyi bir gözlemle kavrayabiliriz. İnsan dışında var olan her canlı fıtratına uygun şekilde hareket etmektedir. Yiyecek bulmak için karıncaların yaptığı işbirliği, kuşlar arasındaki sözsüz iletişim ağa, kraliçeyi korumak için kendini feda eden işçi arılar, yüzünü güneşe dönen ayçiçekleri, bir çiçek bile tohum içeren başını güneşe dönebiliyorsa hareket etmekten korkmamalı insan. Bulunduğu yerden sürekli şikayet eden kadere bahane bulmak konusunda uzmanlaşmıştır. Ama bahaneler insanı hiçbir yere götürmezler. Doğanın ilk kuralı değişimdir. Hareketsiz bir nesne bile değişimden kaçamaz. Taşlar aşınır, toprak kayar, ağaçlar bile köklerinin gideceği yönü seçer. İnsanın en büyük korkusu da değişimin kendisidir. Sahip olduğu mevcut düzen ne olursa olsun, gelecek bilinmezliklerle dolu bir alan olduğu için değişimin refah düzeyini bozacağını düşünür. Oysa insan bilinci kendini açmadan mutluluk seviyesine ulaşamaz. Her yeni güne yeni bilgiler öğrenmek, yeni insanlar tanımak ve bildiklerini başkalarına aktarmak gerekir ve alışveriş yapılması gereken en önemli şey bilgidir. Bunu şu cümleleriyle açıklar. Ben de bir yumurta var. Sende bir yumurta var. Ben sana bir yumurta versem, sen bana bir yumurta versen, bende bir yumurta, sende bir yumurta olur. Bende bir bilgi var, sende bir bilgi var. Ben sana bir bilgi versem, sen bana bir bilgi versen, bende iki bilgi, sende de iki bilgi olur. Bilginin insanı geri dönülemez şekilde değiştirdiğine inanır. Vicdani muhasebeye sahip olan ve bilgiyi ahlak kurallarıyla bütünleştirip etik seviyeye taşıyan her insan erdemli insandır. Nefes aldığımız sürece bitmeyecek bir maratonun bilgiye aç koşucularıyız. Yerinde saymak gibi bir lüksümüz yok. Öğrenmek, araştırmak, anlamak, sindirmek ve uygulamak zorundayız. Aile ortamında ya da okulda öğrendikleriniz size asla yetmeyecektir. Makineler, yapı malzemeleri... Hastalıklar, tedaviler, ilaçlar ve tüm bunların bütününde meslekler bile sürekli bir gelişim döngüsünün içinde. Bildiklerinizin üzerine yenilerini eklemediğiniz yıl mesleğinizden de soğursunuz. Yaptığınız iş ne olursa olsun, ister bir mühendis olsun, ister evde bir çocuk yetiştirin, geçen yıl olduğunuz hali hala beğeniyorsanız gelişim hızınız yeterince iyi değildir. Mutlu ve anılarla dolu bir geçmişiniz olsun Kötü anılarınızı da kabullenin ama fikirleriniz konusunda kendinizi sürekli yenileyin. İlgi alanlarınızı keşfetmek için deneyimlemekten kaçınmayın. Gözlemleyin, araştırın ve yapın. İnsan gözlemledikçe isteklerini, denedikçe yapabildiklerini, öğrendikçe cehaletini tanır. Ve gerçek bilgi insanın cehaletini tanımasında yatar der Konfüçyüs. Bu kadar çok bilgiye nasıl sahip olduğu sorulduğunda ise şu cevabı verir. Bilgiye sahip olarak doğmuş birisi değilim. Öğretmeyi seviyorum ve öğrenmeye çalışıyorum. Okudum, unuttum, gördüm, hatırladım, yaptım, öğrendim. Her insan yaşadığı dönemin ve karşılaştığı yeniliğin öğrencisidir. Bilgelik makamına ulaşmak diye bir şey yoktur. Herkesin bir diğerinden öğreneceği çok fazla şey vardır. İçi dolu başakların boyunlarına eğdiği gibi bilgiyle dolu bir beyinde tevazu sahibi olur. Bilmek değişimin kendisidir. Bilmekten korkmayın. Soru sormaktan ve yaşınız kaç olursa olsun kendinizi değiştirmekten vazgeçmeyin. Soru soran adam bir dakikalığına aptaldır. Soru sormayan adam ise yaşam boyu aptaldır diye ekler Konfüçyüs. ''Tanrım bana kitap dolu bir ev, çiçek dolu bir bahçe ver.'' Her öğretisinde kitap okumanın önemini vurgulamıştır. Okuyan insanın dili ve üslubu kendiliğinden değişir. Kelimelerin gücünü ve sihrini keşfeder. İletişim kelimelerden geçiyorsa, kelimelerin gücünü anlamadan insanı anlamak imkansızdır der. Kendini başkasının yerine koymak için güzel yazılmış bir hikayeden daha iyi bir kaynak var mıdır? Bugünü anlamak için tarihi bilmek gerekmez mi? İnsana yaşadığı dünyadan uzaklaşacak bir hayal gücünün kapısını ancak kitaplar açar. Okuduğu bir karakterle özdeşleşen insan günlük hayatta da kolayca empati yapabilir. İyi ahlak iyi üslupla mümkündür. Niyetiniz ne olursa olsun kimseyi kırmadan konuşmayı öğrenmelisiniz. Bu da ancak okumakla olur. Siz farkına bile varmazsınız. Bilinciniz depoladığı cümleleri gündelik hayatta kullanmanızı sağlar. Ve konuştuğunuz kelime sayısı otomatik olarak artar. Kendinizi daha iyi ifade edersiniz. Hiç kitap okumamış bir insan bunun eksikliğini çekmez. Ne kadar cahil olduğunu anlamak için bilgiyle karşılaşmak gerekir. Bir gün konfüçyüse sorarlar. Bu kadar kitap okudun ve ne öğrendin? Konfüçyüs şöyle cevap verir. Ne kadar cahil olduğumu? Öğrenme ilkesi insanın temiz karakterini ortaya çıkarmak, ona yeni bir yaşam vermek nihai iyiye ve doğruya ulaşmak demektir. Öğrenmeyi sevmek sizin cömertliği sevmek vardır ki aptalca bir saflığa götürür. Öğrenmeyi sevmek sizin bilmeyi sevmek vardır ki zihnin gereksizce dağılmasına götürür. Öğrenmeyi sevmek sizin işten olmayı sevmek vardır ki onur kırıcı bir aldırmazlığa götürür. Öğrenmeyi sevmek sizin dobro olmayı sevmek vardır ki kabalığa götürür. Öğrenmeyi sevmek sizin açık görüşlü olmayı sevmek vardır ki umarsız bir asilliğe götürür. Öğrenmeyi sevmek sizin prensip sahibi olmayı sevmek vardır ki mantıksız bir zorlamaya götürür. Kişinin attığı atacağı ve atmakta olduğu her adım bilgiden geçer. Ancak öğrenmeye dair istek ve açlık daha önemlidir. Kişi kendisini sever gibi öğrenmeyi severse, her nereye giderse gitsin empatiyle gider. Eğitimin önemini ve ciddiyetle yapılması gereken bir süreç olduğunu vurgulayan Konfüçyüs, kişinin önce kendini eğitmesinden söz ederken asıl amacın dünyaya yarar sağlamak olduğunu da eklemiştir. Kişinin kendisinden başlayan bilgi serüveni vicdan ve adaletle birleşmezse yıkıcı bir forma bürünür. Bilmek tek başına asla yeterli değildir. Korunmasız olanı korumak, şehirler oluşturulurken inşa edilen her yapıda engellileri düşünmek, Yaşlıların yaşam kalitesini yükseltmek, evcilleştirilmiş hayvanların yemek ve su ihtiyacını düşünmek zorundayız. Eğitimin ilk basamağı şüphesiz ki çocuklara vicdan, merhamet, adalet ve toplum yaşamında mecbur olduğumuz saygı kavramını öğretmektir. Bir öğrencisi Konfüçyüs eğitimli kişi hakkında sorar. Konfüçyüs der ki, kendini ciddiyetle it. Öğrenci sorar, hepsi bu kadar mı? Konfüçyüs der ki, Kendini başkalarını güvenli kılmak için eğit. Öğrenci sorar. Hepsi bu kadar mı? Konfüçyüs der ki, kendini tüm insanları güvenli kılmak için eğit. Bilge krallar dahi kendilerini tüm insanları güvenli kılacak derecede eğitmede güçlük çekmişlerdi. Her şey bir güzelliğe sahiptir. Fakat bunu herkes görmez. Konfüçyüs ve sanat Açlık, sefalet ve cehaletten kurtulan toplumlar şüphesiz sanata değer vermeye başlarlar. Sanat evrene soru sorma biçimidir. İnsanın varoluş amacını, fıtratını, defolarını, toplumu, bireyi ve bunların hepsini için alan evreni değerlendirmek ancak sanatla mümkündür. Refah seviyemizi büyük ölçüde belli eden de sanatla ilgilenen kişi sayısıdır. Adaletsizliğin hüküm sürdüğü, cehaletin prim yaptığı, ve insanların elzem ihtiyaçlarına odaklandığı toplumlarda sanat gereksiz ve kifayetsiz bir uğraş gibi algılanır. Oysa sanat insanın kendi içine yapacağı yolculuğun en önemli adımıdır. Müziğin ritmi, dansın ahengi ve şiirdeki kafiye doğadaki dengenin bir karşılığıdır. İnsanla evreni birleştirir ve bütünleştirir. İnsana hem acizliğini hem de gücünü aynı anda hissettirir. Anıların birikmesine ve hayatın daha anlamlı olmasına yol açar. Tarihi öğrenmemize aracıdır. Hayal gücümüzü sonsuz kılar. Mesleğiniz ne olursa olsun aşkla yaptığınızda ortaya sanat çıkar. Sanat sadece belli alanlarda üretmek değildir. İnsanın tüm kalbiyle yaptığı her işte sanat vardır. Diğerlerinden farklı düşünmeyi ve var olanı güzelleştirmeyi amaçlar. Görülmeyeni gören, imkansızı mümkün kılan saklı güzelliği ortaya çıkaran, ilham veren, diğerlerine kapı açan herkes kendi alanında sanatkardır. Konfüçyüs'e göre sanatçı ne kadar özgün olursa olsun, içinde yaşadığı toplumdan ve coğrafi koşullardan muhakkak etkilenir. Acılı coğrafyalardan insanın ruhundaki sızıyı anlatan eserler, savaşla birebir münasebeti olmayan toplumlarda ise coşkulu ritimler ortaya çıkar. Şartlar düşüncelere, düşünceler kelimelere, kelimelerse edebiyata yansır. Kişilerin kendini ifade etme şekli bile temas ettiği toplumla ilintilidir. Bu sebeple geçmişte ortaya çıkmış sanat eserlerini okuduğumuzda sanatçının yaşadığı dönem ve toplumla ilgili derin bilgiler ediniriz. Sanat evrenseldir ve iyi bir sanat eseri yüzlerce yıl sonra da karşılık bulur. Karşılıktan çok çabaya önem vermeye açık denir. Tüm sanat dallarının içinde müziğe ayrı bir önem veren Konfüçyüs, insanın doğayı anlayabilmesinin ön koşullarından bir olarak da müziği varsaymıştır. Notaların içinde ahenk, matematiksel uyum ve kopmayan dengi adeta doğanın tezahürü gibidir. İnsanı dinlendiren, huzur veren, uyaran, coşturan ve iç sesiyle tanıştıran da müziktir. Kalbin her atışı, kelebeğin kanat çırpışı, suyun akışı, Rüzgarın yaprakla buluştuğunda çıkardığı ıslık sesi ve kuşların kendine özgü cıvıltısı insanı kendi içinde sağlamaya çalıştığı dengeye doğru götürür. Konfüçyüs, Müzik hakkında, Büyük Bilgi ve Müzik hakkında Notlar adlı kitabında şunları söylemektedir. Bütün sesler bilinçten çıkar, bilincin çalışması ise dış etkilerle olur. Duygular içten geldiği zaman ses halinde kendilerini gösterirler. Bu seslerin bir sıra haline konulmasına ton denir. Müzik tonların bir hasılasıdır. Ses bilip de ahengi bilmeyenler hayvanlardır. Tonu bilip de müzikten anlamayanlar insanlardır. Bozulmaya yüz tutmuş bir memleketin sesi kederli ve düşüncelidir. Müzik birliği vücuda getirir. Müziğin hakim olduğu yerde bir yakınlık vardır. Müzik mukaddes insanlara neşe verir ve insanların kalplerini iyileştiren bir şeydir. Fazilet insan yaratılışının temelidir. Müzik ise faziletin temelidir. İçte bir hareket uyandıran şey müzik, dışta hareket yapan şey merasimlerdir. İnsanın kendini geliştirmesinde de toplum olarak gelişmekte de ön koşul sanattır. Sanata verilen önem kadar gelişmişlik seviyesine ulaşırız. Bir ülkenin doğru yönetilip yönetilmediğini, ahlak açısından yücelip yücelmediğini anlamak mı istiyorsunuz? O ülkenin sanatla münasebetine bakınız diyen Konfüçyüs, sanatın ülke yönetimiyle ilgili de bilgi verdiğini açıkça belirtmiştir. Duyuların dışa vurumunu ses ile tanımlar. Müziğe ontolojik tanımlama getiren ve müziğin yer ile gök arasındaki uyum olduğunu kaydeden Konfüçyüs, bütün seslerin bilinçten geldiğini vurgular. Bir toplumun müziği bozuldu mu o toplumda pek çok şey bozulmuş demektir. Ahlak ve saygınlık seviyemizi sanatın kalitesine borçluyuz. Sanata verdiğimiz önem kadar insanız ve insan olduğumuz kadar sanata mecburuz. Bizi doğadaki diğer varlıklardan farklı kılan da doğayla birleşip bütünleşmemizi sağlayan da sanattır. İmkansızlıklar içinde bile sanattan vazgeçmeyin. Bu insana yaşama isteği, geceleri uyumak için sebep ve sabahları uyanmak için umut verir. Uzun ve sağlıklı bir ömür, insanın kendi içiyle yaşadığı çevre arasında sağladığı dengeden geçer. Bir gün Kuyi Krallığı'nı ziyaret eden Konfüçyüs, Şao müziğini duyunca üç ay etin tadını unutmuştur. Bu ruhsal besinin Konfüçyüs için taşıdığı önemi ifade eder. En zor dönemde hatta yiyecek bile bulamazken, şarkı söylemeyi ve müzik dinlemeyi ihmal etmemiştir. Güzel bir şarkı dinlediğinde, Mutlaka bir daha söylenmesini isteyip sözlerini öğrenmiştir. Gösteriş bir insanın kültürel zayıflığını yansıtma halidir. Konfüçyüs ve sağlıklı yaşam kuralları İnsanın sağlığı bünyesine kabul ettirdiklerinden geçer. Hücrelerimiz bile seçici geçirgen özellikteyken her şeyi sınırsız şekilde tüketen insanın sağlıklı bir hayat sürmesi neredeyse olanaksızdır. Kötü alışkanlıkların verdiği geçici hazla yaşadığı günü kurtardığını düşünen insan büyük bir yanılgıdadır. Her şeyin öncesinde sıhhatli bir beden vardır. Sıhhatli bir ruha ulaşmak ve eğitim ahlakla bütünleştirmenin temel koşulu budur. Sağlıksız bir bünye sağlıklı düşünceler geliştiremez. Fayda sağlamak istiyorsak önce kendimize iyi davranmalıyız. Midenizin asla tamamını doldurmayınız diyen Konfüçyüs. Katıldığı hiçbir yemekten doyarak kalkmamıştır. Tokluk hissinin beyne ulaşması için gereken süreyi yaşadığı dönemin bilim açısından ilkel sayılabilecek koşullarında bile öngörebilen düşünür, yemekte geçirilen süreyi kısa tutmamızı belirtir. Lokmaların çiğnenmesi ve tokluk hissine ulaşılan ilk anda sofradan kalkılması gerektiğini söyler. Bu oranı %80 olarak yorumlamıştır. Yani midemizin en fazla %80'ini doldurmalıyız. Ayrıca tüketilen gıdaların sağlıklı bir görüntüde olmasına da önem vermiştir. Saklanması gereken yiyecekler düşük sıcaklıkta muhafaza edilmeli. Şekli, rengi ve kokusu değişen gıdalar asla tüketilmemelidir. Günümüz şartlarında da bozulmaya başlayan gıdaların bakteri üreterek insan sağlığına ciddi oranda zararlar verdiğini biliyoruz. Buzdolabının aktif olarak kullanılması toplumsal oranda mide kanserinin azalmasına sebebiyet vermiştir. Baharat kullanımı ve doğru baharatların birleştirilerek yemeklerde servis edilmesi önemlidir. Çin kültüründe zengin baharat kullanımı olduğunu ve konfüçyüs döneminde pek çok ilacın bu baharatlardan yapıldığını biliyoruz. Mevsiminde tüketilen sebzelerin önemini vurgulayan konfüçyüs, et tüketimini de sınırlı tutmuştur. İleri yaşına rağmen spor yapmayı asla bırakmamıştır. En sevdiği sporlar dağcılık ve yüzmedir. Bu konuyu şöyle özetler. Hoşgörülü insan dağa tırmanmayı, akıllı insan suyu sever. Akla eğitmenin yolu bilgiden, bedeni eğitmenin yolu ise hareketten geçer. Akılla beden arasındaki uyum, doğadaki dengeyi taklit ettiği sürece sağlıklıdır. Kontrol edemediğimiz her şeyin bizi kontrol ettiğini unutmayın. Öfkesini dizginlemeyen insan bir süre sonra öfkesinin kurbanı olur. İsteklerini durdurmayan insan bir süre sonra sadece istekleri için yaşamaya başlar. Has peşinde koşan bağımlı olur ve tükettikçe tükenir. Doğanın bize sağladığı her nimetin yerine bir şey koymamızı belirten Konfüçyüs, insan sağlığının tüketme ve üretme arasındaki dengeden geçtiğini belirtir. İstemsiz olarak gerçekleştirdiğimiz, çoğu zaman farkına bile varmadığımız, ama hayatı öneme sahip nefes alma alışkanlığımızın da düzenlenmesinden bahseder. Aslında doğduğumuz andan itibaren küçük yaşlarda doğru şekilde nefes almaya güdümlüyüzdür. Bebekler sadece diyaframını kullanarak mükemmel şekilde nefes alırlar. Oysa yaşımız büyüdükçe gerek maruz kaldığımız stres, gerekse kendimizi yeterince önemsemediğimiz için doğru nefes almaktan uzaklaşırız. Günde 5 dakika bile olsa doğru nefes alma egzersizleri yapmak önemlidir. Dingin ve sağlıklı bir beden formuna kavuşmadan ne yazık ki stres seviyemizi dengelemek ve hastalıklardan korunarak sağlıklı yaşamak mümkün değildir. İnsanın duygularını yönetebilmesindeki ilk adım da budur. Dingin nefes alan insan daha az öfkelenir. Günümüzde kronik olarak adlandırılan pek çok hastalığın sebebi de öfke ve huzursuzluktur sadece nefes almanın yaşamakla bağdaşmadığını ve insanın mutlak bir amaca bağlanmadan anlamlı bir yolculuk yapamayacağını da vurgular. Hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için çabalarken dünyevi hırslardan sıyrılmak mümkün müdür? Sağlıklı yaşamak isteyen insan, dünyevi hırslardan kurtularak fayda sağlama yolunda kendi hayatını eşsiz kılma çabasında olmalıdır. Bir gün konfüçyüse sorarlar. İnsanoğlunda seni şaşırtan şey nedir? Üstad şöyle cevap verir. İnsanoğlu para kazanmak için sıhhatini verir. Sonra sıhhatini kazanmak için parasını verir. İstikbalini düşünürken insanoğlu yaşadığı günü unutur. Böylece ne bugünü yaşar ne de istikbali. Aslında ölüm yokmuşçasına yaşarken yaşamamış gibi ölürler. Şüphesiz para bir motivasyon kaynağı ve insanı refah seviyesine taşıyacak bir aracıdır. Ancak para sadece araçtır ve öyle de kalmalıdır. İnsan amaçlarına ulaştıracak bir araçtan daha fazlası değildir. Amacınız para olursa elde ettiğiniz şeyle asla mutlu olamazsınız. Sağlıklı bir yaşam istiyorsanız kendinize gerçekçi amaçlar belirleyin. Hepsinin alt metni fayda sağlamak olsun. Sadece şikayet etmekle hiçbir şeyin düzelmeyeceğini görmelisiniz. Bulunduğunuzdan daha güzel bir dünya bırakmak için küçük büyük demeden faydalı amaçlar edinmeli ve parayı sadece bir aracı gibi düşünmelisiniz. Salt paradan motive olan insan dünyanın bütün parasına sahip olsa da içindeki açlığı doyuramaz. Çünkü olay bir süre sonra para kazanmaktan çıkarak insan yönetme eğilimine dönüşecektir. Oysa mutluluğa giden yol bu kadar karmaşık değil tam tersine sade, basit ve insanın içindeki güzelliği keşfetmesiyle ilgilidir. Hiçbir şey karanlık bir odada siyah bir kedi aramak kadar zor değildir. Hele odada siyah bir kedi yoksa. Sağlıklı bir bünyenin diğer koşulu da sağlıklı ilişkiler geliştirmemizdir. Kendimizden başka hiç kimseyi tam anlamıyla değiştiremeyiz. Müdahale etme konusunda sınırsız hakka sahip olduğumuz tek yer kendi ruhumuzdur. Katı bir mizaç ve keskin köşelerle yaşayarak diğerlerinden değişim bekleyemeyiz. Şikayet ettiğimiz ne varsa önce kendimize dönüp sormalıyız. Bu özellikler bende var mı? Ya da hayal ettiğimiz eşin vasıflarını kendimizde aramalıyız. Bir insan neden benimle birlikte olmak istesin? Doğru insanları aramanın ilk koşulu doğru insan olmaktan geçer. Kişi kendini, ihtiyaçlarını, isteklerini ve amacını bilmeden hareket ettiğinde rüzgarın gücüyle savrulan bir yaprağa benzer. Çarptığı kayalardan şikayet etmesi faydasızdır. Amacınız ne olursa olsun altında yatan anlam iyilik ve güzel ahlakla çelişmemelidir. İnsanları kırarak kendi istediğiniz forma soktuğunuzda ortada mutlu kimse kalmaz. Sağlıklı ilişkiler geliştirmek ancak sağlıklı bir üslupla mümkündür. Konfüçyüs bunu şöyle özetler. Hayatta üç şeyi iyi düşün. Kırmadan önce bir kalbi, çarpmadan önce bir kapıyı ve bitirmeden önce son sözü. İnsan değişime direndiği ölçüde stres sahibi olur. Oysa doğayı gözlemlediğinde ilk şunu fark eder. Doğa kendi içinde sürekli bir değişim ve dönüşüm halindedir. Parçası olduğumuz toprak, su ve havadan ne farkımız var ki? Tavırlarımız bile çoğu zaman doğayla eşdeğer. Dingin bir göl gibi sakin kalıp, coşkun bir ırmak gibi her yeri talan edebiliriz. Toprak gibi kabullenici de olabiliriz, içimizde bakteri de yetiştirebiliriz. Temiz ve ılıman bir havaya da benzeyebiliriz, şiddetli bir gök gibi tufan da oluşturabiliriz. Neye benzeyeceğinize karar verme lüksünüz var. Değişimden korkmayın, birinin hayatınızdan gitmesi... Onun sizin hayatınızdaki görevinin sona erdiği anlamına gelir. Siz de bazı insanları ve yerleri eskisi kadar sevmeyebilirsiniz. Geçmişte olduğunuz kişi onlara ihtiyaç duyuyordu. Onlardan beslenip öğreniyordu ama artık yeni siz var. İhtiyaçlarınız ve istekleriniz, öğrendikleriniz ve sindirecekleriniz sürekli olarak değişecektir. Dünya bile kendi etrafında dönüyorken yeryüzünde yerinde saymak diye bir şey yoktur. Durduğunuz anda geriye gidersiniz. İlerlemek isteyen insan değişimi kabullenmeli. Özgürlüğün de bununla paralel olduğunu unutmayın. Sıkı sıkı sarıldığınız ne varsa sizi kendisine esir eder. Serbest bırakın. Etrafınızda olan biten her şeyin kendine has bir ahengi var. Döngüye ait olmadan uyumu yakalayamazsınız. Tabii ki değişim her zaman mutluluk getirmez. Ancak devam etmek zorundasınız. Konfüçyüs der ki, en büyük zaferimiz hiç düşmemek değil, her düştüğümüzde kalkabilmektir. İnsan ilişkilerinde de aynı denge söz konusudur. Sürekli olarak üzülen tarafsanız o ilişkiyi artık gözden geçirme zamanınız gelmiştir. Sizi iki defadan fazla üzen birine güvenmeyin. İlk seferinde bu sizin için bir uyarıdır. İkincisi ise bir derstir ve bundan daha fazlası saygısızlıktır der Konfüçyüs. Kendinize olan saygınızı korumak için ilişkilerinizde de belli bir saygı çerçevesi olmalıdır. Sınırlarınız esnek olsa da insanlara onları bildirmelisiniz. İyi niyetli olmakla aşırı fedakar olmak birbirinden farklı şeylerdir. Birincisinde düşünceleriniz temiz kalırken ikincisinde birilerine bağımlı hale gelirsiniz. Çok fazla arkadaşa değil nitelikli arkadaşa sahip olmak önemlidir. İnsan zaten belli bir sayının üzerinde dost edinirse hiçbirine yetişemeyecek hale gelir ve yorulur. Gerçek arkadaşlıklar krizlerle kendini belli eder. Bu konuyla ilgili fikirlerini şöyle özetler Konfüçyüs. Arkadaşlarınızı tanımak için başarı ve üzüntüden geçmek gerekir. Başarıda arkadaşların sayısını, üzüntüde ise kalitesini öğrenirsiniz. Sağlıklı bir yaşamın beslenme, hareket, amacımız, ilişkiler ve değişimi kabullenmekten geçtiğini unutmayın. Korkularınız hep olacaktır. Bu sizi hayatta tutmaya çalışan beyninizin oyunudur. Bilinmeze dair kaygı duymanız da normaldir. Ancak deneyimlemeden bilemezsiniz. Bu sizin yolculuğunuz. Her bir karesi size ait. Yavaş büyümekten korkma. Hep aynı kalmaktan kork. Acı çekmekten korkma, acı yatamamaktan kork. Gelecekten korkma, anı yaşayamamaktan kork der Konfüçyüs. İnsani hırslara kapılıp anı yaşamaktan vazgeçmeyin. Diğer türlüsü sadece nefes almak olur. Hayatta kalırsınız ancak bu yaşamakla bağdaşmaz. Ne aradığını bilmeyen bulduğunu anlayamaz. Konfüçyüs ve eğitim Öğrencilerinden biri Konfüçyüs'e sorar. Bugüne kadar öğrendiklerimi ne zaman hayata geçirebileceğim? Konfüçyüs cevap verir. Sana hala öğretiyorum. Her şeyi hemen hayata geçirmekte neden bu kadar acele ediyorsun? Doğru zamanı bekle. Biraz sonra başka bir öğrencisi aynı soruyu sorar. Öğrendiğim şeyleri ne zaman hayata geçirebileceğim? Konfüçyüs bu kez hemen şimdi diye cevap verir. Bu kez ilk soruyu soran öğrencisi yakınmaya başlar. Ama efendim adaletli davranmıyorsunuz. O da benim bildiğim kadarını biliyor ama onun harekete geçmesini engellemiyorsunuz. Öğrencisinin gözlerinin içine bakan Konfüçyüs iyi bir baba çocuklarının özünü bilir. Fazla cesur olanları geriye çekerken kendi ayaklarıyla yürüyemeyenleri ileri iter der. Şeklen ve cismen birbirimize benzesek de her insan birbirinden farklıdır. Eğitimin sonunda aynı noktada görmek istediğimiz çocukları aynı yollardan yürütmek adil değildir. Yetenekli olduğu alanı keşfetmeden çocuğu hangi alana doğru cesaretlendirmemiz gerektiğini bilemeyiz. Verdiğimiz bilgileri direkt olarak kabullenip soru sormayı unutmalarını sağladığımızda da bu ezberci bir öğretime dönüşür. Oysa deneyimletmek en güzelidir. Çocuğun kendini tanıması, anlaması ve aşkla çalışacağı sevdiği alanı bulması için deneyimlemesi gerekir. İnsan sorgulamayı öğrenemezse hayatın her alanında onları olduğu gibi kabullenir ve yaşayan bir ölüye evrilir. Konfüçyüs, bir bilgin, bir devlet adamı, bir reformcu ve kendisine inananlar için bir peygamber gibi sayılsa da aslında çağının çok ilerisinde eğitim verebilen başarılı bir öğretmendir. Kendine özgü yöntemleriyle öğretimi halka yaymış, eğitimin yaşını yetişkinliğe kadar taşımış ve öğretmenliği bir uğraş haline getirmiş ilk kişidir. Sadece soylu ve zengin kesimin eğitim almasına karşıydı. Ona göre eğitim de diğer bütün haklar gibi her insanın faydalanması gereken en temel haklardan biriydi. Zengin, yoksul ya da soylu bütün öğrencileri kabul etmiş ve onları deneyimsel metotlarla eğitmiştir. Yöntemleri bireyseldi, her öğrenci için ayrı konular seçiyordu, sınav yoktu, dersler resmi bir nitelik taşımıyordu, öğrencilerini düşüncelerinde özgür bırakıyordu ve onlara karşı çok yumuşak davranıyordu, derslik ya da sınıf kullanmıyordu, belli bir grup öğrencisiyle birlikte gezerek ders işlemeyi tercih ediyordu. Bir insana bir şeyler öğretmeden önce ona öğrenme çabası ve isteği aşılamak gerektiğine inanan Konfüçyüs. Her öğrencisine istekleriyle ilgili düşünmesini ve ondan sonra harekete geçmesi gerektiğini öğretmekle başlardı. O iyi bir öğretici olabilmek için hayat boyu bir öğrenci olarak kalmak gerektiğine inandı. Öğrencilerinin hatalarını yüzüne vurmadan yapıcı bir eğitim esasını benimsedi. Derslerini soru-cevap yöntemiyle yaptı. Öğrencilerin de kendisine soru sormalarını istedi. Üslup kullanımına büyük önem verdiğinden, Dilin doğru öğrenilmesi ve kelime hazinesinin artması üzerine çalışmalar yaptı. Ona göre eğitim ömür boyu sürmesi gereken bir kavramdı. Bu düşüncesini şu sözleriyle açıklamıştır. 15 yaşında kendimi öğrenmeye verdim. 30 yaşında isteğe sahip olabildim. 40 yaşında kuşkulardan uzaklaştım. 50 yaşında göğün buyruğunu öğrendim. 60 yaşında sezgi yoluyla her şeyi kavradım. Yetmiş yaşında doğru olan şeylere zarar vermeden yüreğimin isteklerini yerine getirebildim. Sizdeki üç şeyi görebilen insanlara güvenin. Gülüşünüzün ardındaki kederi, öfkenizin ardındaki sevgiyi, sessizliğinizin ardındaki nedeni. Konfüçyüs ve aile Araştırma yapıldığı zaman bilgi artırılabilir. Bilgi artırıldığında istek samimi olabilir. İstek samimi olduğunda akıl ıslah edilebilir. Akıl ıslah edildiğinde özel yaşam iyileştirilebilir. Özel yaşam iyileştirildiğinde aile yapısı düzeltilebilir. Aile yapısı düzeltildiğinde devlet düzen içinde yönetilebilir. Konfüçyüs'e göre kişinin bilgiyle başlayan serüveni iyi bir insana dönüşerek topluma, diğerlerine ve devlete fayda sağlamayla nihayetlenir. Kendini anlayan, isteklerini bilen, Aklını eğiten kişi iyi bir insana evrilir ve bu insanın kuracağı aile kurumu da sağlıkla devam edecektir. Aile toplumun temelidir. Temelde sorun varsa bütünde de çatlama görülecektir. Devletin bu günü ailelere, geleceği de ailelerin yetiştireceği çocuklara bağlıdır. İlk ve öz eğitim ailede alan çocuk, mutlu ve sağlıklı ilişki kurabilmiş ebeveynlerle yetiştiğinde mutlu ve sağlıklı ilişkiler kurabilen bir yetişkine dönüşecektir. Çocuğun aile iç eğitiminde şefkat esas alınmalıdır. Konfüçyüs'e göre bencillik ve yalancılık gibi karakter özelliklerinin temeli çocuklukta atılır. Kardeşleriyle ya da arkadaşlarıyla paylaşım yapma konusunda çocuk teşvik edilmelidir. Fazla kısıtlanan ve sürekli tenkit edilen çocuk, anne baba tarafından bir türlü onaylanamadığı için yalancılığa başvuracaktır. Çocuğun en büyük ihtiyacı onaylanmaktır. Bu ihtiyaç eksik bırakılırsa, yetişkin hayatında da devam edecek kötü özelliklerin temeli atılmış demektir. Çocuk onaylanarak sevildiğini hisseder. Onaylanan her davranışın doğru olduğunu kabul eder. Hayvanlara zarar veren bir çocuğun sevimli hali size komik geliyorsa ve davranışının yansıması olarak gülümsediğinizi görüyorsa, yaptığı zararı iyi bir şey olarak kodlayacaktır. Doğruyu ve yanlışı ayırt etmelerini sağlamalı ve istikrarlı olmalısınız. Bugün iyi olan bir şey için ertesi gün tenkitte bulunmamalısınız. Konuşmadan önce düşün, sessizliği bozacak kadar değerli mi? Çocuk izleyerek çıkarımda bulunur ve taklit ederek öğrenir. Ebeveynler çocuk için iyi birer rol model olmalıdır. Ondan bekledikleri bütün vasıfları barındırmak için çaba göstermeli. Saygı, sevgi ve huzuru aile ortamında çocuğa yaşatmalıdır. Aile yapısı Çin ahlakına hakim olan temel fikirdir. Ebeveynlerin çocuğa, çocuğun da ebeveynlere karşı ilk görevi nezaketli olmaktır. Çocuk anne ve babaya ömür boyu saygı ve itaat yönünden bağlıdır. Aldığı fikirleri, hayat tarzını hatta eşini bile ebeveynlerin rızasıyla ile seçmelidir. Anne ve baba vefat ettiğinde kurban kesmek çocuğun görevidir. Hayattayken maddi yoksulluk içinde olan anne ve babanın borçları görmezden gelinemez. Yetişkinlik seviyesine erişmiş her birey anne ve babasının ebeveyni gibidir. Aile kavramına ait saygı öğretileri devlet yönetiminde de kendini gösterir. Anne ve babaya gösterilecek olan saygının aynısı hükümdara da gösterilmelidir. Çünkü o yönettiği toplumun ebeveyni sayıldığından saygı ve itaati hak etmiştir. Göğün yani gökleri yaratanın oğludur. Bu sebeple hükümdar da babasına saygı, itaat ve bağlılık göstermelidir. İyi ahlakın temel basamağı olan aileye saygı, sevgi ve hürmet insan yaşamının bütün faziletlerini içine alır. Ancak sadece öldüklerinde tören yapmak, yaşarken de itaat etmek yeterli değildir. Aileyi bir arada tutan sahip oldukları ortak inanç ve değerler birliğidir. Şeref, namus ve saygınlık da burada ortaya çıkar.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 Ve bir kişi çok sayıda evlilik yapabilir. Ancak eşler arasındaki ilişki devam ettiği sürece saygı mutlak olmalıdır. Kadın çocuk sahibi olduğunda kutsal sayılır. Kardeşler arasında da küçüğün büyüğe itaati, büyüğün küçüğe şefkati söz konusudur. Ancak bu durum kişinin hayatı boyunca temas ettiği herkese karşı göstermesi gereken bir tutumdur. Bütün insanlar kardeştir ve ilk tanışmada yargıyı değil, samimi bir saygıyı hak ederler. İlişkilerde beklentilerin karşılıklı olduğunu belirten Konfüçyüs, aile kurumunun dengede kalabilmesi ve sağlıklı ilerleyebilmesi için her bireyin sahip olduğu statüyle ilgili görevleri olduğunun altını çizer. Görevlerimizi yerine getirmeden karşımızdakinden beklentiye girmek ahlaka yakışır bir tutum değildir.